İmam Muhammed İbni Abdül Vuhab Rahimahullah'ın Üç Esas adlı kıymetli risalesini okumaya devam ediyoruz. Bu mübarek kitabın yazarı olan Muhammed İbni Abdül Vuhab Allah ona rahmet eylesin. Ona adavet, ona düşmanlık, ona buz besleyen insanlar ya cahil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 gibi. Ana olarak, ana tema olarak, ana konu olarak insanların, insanlara, kulların, kulluğa ibadetten, ubudiyetten, Allah'a ibadete davet etmiş bir alim, büyük bir alim. Bugün insanlar onun davetini, onun e insanları çağırmış olduğu tevhid davetini ya bilmedikleri için ya da bilip de bu hakikati ona buğz edip düşmanlık ettiği için ne yapmaktalar? Bu büyük alime düşmanlık etmektedirler Bu büyük alime adalet edip düşmanlık beslemektiler. Halbuki bakmak lazım, bu alim ne demiş, neye çağırmış, neye davet etmiş insanları, hayatını ne de, neye adamış. Birçok iftiralar atılmış bu mazlum mah, bu imama, bu alime. Sünneti inkar ile alakalı iftiralar atılmış, şefaati inkar ile alakalı iftiralar atılmış. İngiliz ajanı olmasıyla ilgili iftiralar atılmış. Bunların hepsi iftiradan öteye e, geçmemiş, geçmez de. Çünkü Allah'a hamdolsun ki yazmış olduğu kitaplar ortada. Biraz insaflı olan kimseler alır, açar, okur, görürler ki yani sünnete tazim var, sünnete ihtiram var, şefaati inkar diye bir şey yok. Bunların hepsi düşmanları tarafından atılmış iftiralar. Bizim de memleketimizde bazı akımlar, tasavvufi akımlar çok olduğu için, yaygın olduğu için bu akımlar da ibadetin yalnızca Allah'a yapılması gerektiği hususunda yapılan konuşmaların, yazılan kitapların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 Öğrencileriyle muvaffakiyet vermiş. Muhammed İbni Abdülvehaba da öğrencileriyle, torunlarıyla ve kurulan devletle tevfik muhafaket vermiş. Bunların ikisi daha çok böyle göz önünde bulunur ama bu iki alimden önce yaşamış binlerce selef alimler. İmam Bukhari'ler, İmam Müslimler, Ebu Davud'lar, İmam Şafi'ler, Ahmet İbn Ambeler, Abdullah İbni Mübarekler, Fudail İbni İyadlar,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 İnsanlar ne olduklarını şaşırmışlar. Hala birçok insanlar top, e, uyanamamış, kendini toparlayamamış durumda yani. Hala Muhammed bin Abdullah'un adameti düşmanlığı var bazı kesimlerde. İşte bir de isim takılmış bu ahbälik diye, değil mi? Ee, sanki böyle vahşi canavar e, bir topluluk gibi nitelenmeye çalışılıyorlar. Tabii buna harici işit gibi El Kaide gibi topluluklarda ne olmuş?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 sahabeden sonra gelen altın çağların nesillerin Ebu Hanife'lerin, Şafi'lerin, Maliklerin Ahmet İbn i akidesi bundan ne olmayacağız? Kocunmayacağız. Evet. Müellif Rahimahullah'ın kitabının ikinci aslı olan ma'rifetu din دين... İslami bil edille İslam dinini delilleriyle bilmek. İkinci asıl buydu. İkinci esas. İslam dinini delilleriyle bilip ne yapmak? Anlamak, amel etmek. Neydi İslam dini? Onun tarifini yapmıştık. وَهُوَ الْاِسْتِسْلَامُ لِلّٰهِ بِالْتَوْحِيدُ Allah-u Teala'ya tevhid ile teslim olmak. Tevhid ile teslim olmak. Tevhidin biliyorsunuz üç tane kısmı olduğunu söylemiştik, zikretmiştik. Allah-u Teala'nın Rab olduğuna, yaratıcı olduğuna, rızık veren olduğuna iman etmek, isim sıfatlarına iman etmek, uluhiyetine, ibadetin yalnızca ona yapılması gerektiğine iman etmek. La ilaha illallah dediğimiz, kelime tevhid dediğimiz, insanı dünyada mümin yapan, bununla şey, bununla ölürse cennete girmesine sebep olacak olan kelime tevhid, la ilaha illallah ise neyi bizden kabul etmemiz istiyor? Allahu Teala'nın uluhiyetini, yani ibadete layık, tek hak, mabut tek hak ilah olduğunu. İşte onun için İslam'ın tarifi nedir? İslam Allahu Teala'ya tevhid ile teslim olmak. <gülüyor> İtaat ederek ona boyun eğmek. Allah Allah-u emirlerine itaat etmek, boyun eğmek. Çünkü İslam'da ne var? İnkıyat var. İslam demek teslim olmak demek. Vel berâtu mine şirki ve ehliyi şirkten ve şirk ehlinden Peki. beri olmak. Tabi biz bu, bu kısmı almıştık zannedersem. Değil mi? Wa huve selâsü İslam dini, İslam dinini din olarak baktığımızda 3 tane nedir? Mertebe 3 tane... basamaktır. Nedir bunlar? El-İslamu vel-İmanu vel-İhsan. İslam, iman ve iman. İhsan. İslam, bunun ilk basamadır, ilk mertebesidir İslam. İslam, zahir amellerin olduğu, namaz gibi, hac gibi, zekat gibi, oruç gibi bedenen yapılan ameller. İman, kalple yapılan ameller. itikat kalbin itikad etmesi. Kalbin amelleri ve kalbin kavli sözü itikadı. Üçüncüsü ise ihsan. Allahu Teala'yı görüyormuşçasına ne yapmak ibadet etmek. Onu görüyormuşçasına ibadet edemiyorsan onun senin gördüğüne yapmak itikad etmek. İlim ehli buna müşahede ve murakabe diyor. Müşahede Allah'ı görüyormuş gibicesine ibadet etmek. Bu ihsanın bir basamağı. İhsanın diğer basamağı murakabe. Allah-u Teala'nın seni gördüğünü ne yapman? Düşünmen, bilmen. Burada ilim ehli diyor ki murakabe. Burada ilim ehli diyor ki murakabe. Allah-u Teala diyor ki ثُمَّ اَوْرَسْنَا الْكِتَابِ اَلَّذِي اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِينَا Sonra diyor kitaba biz miras çıkıldık. Kimleri? Kullarımızdan seçtiğimiz kimseleri. Kullarımızdan seçtiğimiz kimseleri ne yaptık Çakır abi? Kitaba miras çıkıldık. Yani kitaba onlara ne yaptık? Verdik. Artık onlar kitaptan sorumlu. فَمِنْهُمْ ظَالِمُنْ لِنَفْسِهِ Ümmetten bahsediyor İslam ümmetinden bahsettir. Onlardan kimileri vardır ki zâlimun linefsihi. Kendi nefsine zulmeder. Onun makamı kendisine zulmeden makam. Ve minhum muktesfid. Bir grupta vardır ki orta. Ortadadır. Ve minhum sâbikun bil hayrâti biiznillah. Bir grupta var ki Allah'ın izniyle hayırlarda yarışıyor. Hayırlarda yarışıyor. Allah Teala diyor bunu, bakın. ذَٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَب۪يرِ İşte bu Allah-u Teala'nın büyük lütfu, büyük ihsanı nedir? Budur. Diyor ki ilim ehli, Allah-u Teala'nın vacip kıldığı, vacipleri yerine getirmeyen kimse, ظَالِمُنْ لِنَفْسِهِ Zulmüne nefsedendir. Nefsine zulmeden kimseler, Allah'ın vaciplerini tam olarak yerine getirmeyen, haramlarını işleyen, zulmeden Allah-u bahsettiği kimseler. Ortaya yolda olanlar ise Allah-u Teala'nın vaciplerini, fazlalarını yerine getirip haramlardan uzak olan kimseler. Hayırlarda yarışan kimseler ise dinde muhsin derecesine ulaşan, ihsan derecesine ulaşan kimseler. Allah-u Teala'yı Görüyormuşçasına ibadet eden, Allah-u Teala'yı görüyormuşçasına ibadet edemese bile Allah-u Teala'nın kendisini gördüğünü ne Böyle davranan Böyle davranan adam, Böyle davranan adam İşte bizim selefimiz. Yani tarihte böyle insanlar yaşamış. Onların hayatlarını okuduğumuz zaman böyle insan mı olur? Böyle bir şey mi olur yani? Yani mesela Abdullah bin i Mesud radıyallahu anh, diyor ki cehennemi diyor sizlerden yani birisi görseydi görseydi diyor. Kalbi diyor yerinden düşerdi. Yani cehennemden bir, biriniz diyor cehennemi görseniz eğer kalbiniz ne yapardı diyor. Kopar yani. Yerinden sonra korkutan. Yani Ödü kopmak diyoruz biz. İnsan korktuğu zaman ne oluyor? Kalbini böyle tutuyor ya. İşte cehennem diyor rivayette ne yapardı? Sizi böyle korkutur. Yani Abdullah bin cehennemin böyle bir şey olduğunu bize tasvir ediyor. Demek ki Allah Resulü'nden de ona yakın şeyler duyuyor biliyor ki. Cehennem onun için ne? Kalbin yerinden kopup düşmesi demek. Cehennem. Ateşi. O sebeple selefe baktığın zaman hayırlarda yarışan kimseler onlar Yani onların e, bir öğlen namazının süddetini kılmaları, camide, cemaatle namazı kılmaları onlar için şey değilken, onlar için önemli olan ilk hafta namaz kılmak. Onlar için bir namazda, namazda çıktıktan sonra, bir namazı bitirdikten sonra diğer namazı beklemek önemli olan. Yani onların yarıştığı kulvar çok başka. Sen de onlardan olabilir misin? Olabilirsin. Salih ameller önünde işte yap. Yani o topluluk Allah Teala'nın seçtiği, kimsenin ulaşamayacağı, özel bir kendilerine makam verilen bir topluluk değil bu manada. Onlar bir kulvara girmişler. Kendilerini oraya adamışlar. Orada gayret edip yarışıyorlar. Sen de bu kimselerden olabilir misin? Olabilirsin. Yükseğe oynaman gerekiyor. Yukarılara oynaman gerekiyor. Yani beş vakit namazı camide cemaatle kılmak seni meşgul edecek, senin onunla uğraşacağın bir şeyin olmaması gerekiyor. Eğer hayırda yarışan bir kimse olmak istiyorsan. Senin yarışacağın kulvar ne olacak? Ön ön nasıl namaz kılabilirim? Günde yirmi sayfa Kur'an'ı nasıl olur da okurum ayda bir hatim yaparım. Bu en az ha. Sâbîgûn bil hayrat, yedi günde bir hatim yapmaya çalışan adam. Hayırlarda 7 yedi günde bir. Hayır. Hayırda yarışan adam, o gün oruçluysa, hasta ziyaretinde bulunmaya çalışan, hasta ziyaretinde bulunup, sadaka vermeye çalışan bir adamdır. Allah Resulü Aleyhisselatı soruyor, kim bugün oruçlu? Ebu Bikir. Diyor. kim bugün hasta ziyaret etti Ebu Bekir kim bugün sadaka verdi Ebu Bekir kim bugün cenaze namazı kıldı Ebu Bekir. kim de diyor bu hasletler olursa cennete girer veyahut da rivayette günahları mağfere dolanır yani hayırda yarışan adamın hali bu İhsan derecesinde olan adamın hali bu olmalı arkadaşlar Allah-u Teala diyor ki قَالَتِ الْاَعْرَابُ عَمَنَّا A'rab, Bedevi Bedevi, çölde yaşamış İslam'la yeni tanışmış adamlar dediler ki iman ettik Allah-u Teala diyor ki قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا Siz iman etmediniz وَلَكِنْ قُولُوا اَسْلَمْنَا Müslüman olduk deyin diyor Yani siz daha A'rabiler işin ilk basamağındasınız Onun için herkes kendine baksın hangi nerede nerede dolaşıyor hangi kulvarda geziyor. İslam'da mısın? İmandan mısın? İhsan'da mısın? Ve her mertebe'nin لها erkan diyor ki müellif İslam'ın da, ihsanında da, ihsanın da neleri var? Mertebeleri var. Fe erkanul İslam'i 5'tun. İslam'ın erkanı kaçtır? Be beş. ''Şehâdetu en lâ ilâhe illallah.'' İslam dininin ilk rüknü ve en önemli rüknü nedir? ''Şehâdetu en lâ ilâhe illallah.'' ''Ve enne Muhammeden Resûlullah.'' Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın kulu ve elçisi olduğunu da kabul edeceksin. Ama öncesinde Allah'tan başka ibadete layık hak mabud yoktur diyeceksin. Bunu bileceksin. İbn-i Ömer'in rivayet ettiği hadithi Allah Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bu niyel İslamu ala hamsin. İslam beş esas üzere mina olmuştur. Beş esas. Şehadeten la ilahe illallah. Bunun ilk esası ney? Kelimeyi. Şehadet. Bir gün diyor ki Ebu Hureyra radiyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte oturuyorduk. Yanımızda diyor Ebu Hukir vardı, Ömer vardı. Ömer vardı. Birden diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kalktı gitti. Ve diyor bizim yanımıza dönmedi. Yani aradan bir vakit geçti. Kalktı. Geri gelmedi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Diyor ki bizler de diyor korktuk. Başına bir şey mi geldi acaba? Sahabeler endişeleniyorlar. Acaba Allah Resulü Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın yanına başına bir şey mi geldi? Diyor ki ilk diyor yerinden zıplayıp hoplayan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ardına düşen ben oldum diyor. Ensardan diyor Neccar oğullarının diyor bostanına geldim. Orada baktım ki diyor içeri akan bir ne var? Su var. Kanal var. Oradan diyor duvardan atladım içeri. Ee, aynı diyor tilkinin diyor dolaştığı gibi aralardan atladım. Bostanın içine girdim diyor. Ondan sonra Allah Resulü aleyhisselatü vesselam Diyor ki, kim bu gelen yani? Ebu Hureyre sen misin? Ebu Hureyre diyor ki, evet ey Allah'ın Diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, hayırdır? naşa Hayırdır Ebu Hureyre, ne oldu? Hayırdır? Diyor ki Ebu Hureyre radıyallahu anh, yanımızda oturuyordun, birden yanımızdan kalktın, yanımızdan ayrıldın, bir daha da geri dönmedin. Aradan uzun bir zaman geçti, korktuk. Acaba başına bir şey mi geldi diye, diyor. Diyor ki ben de diyor geldim duvardan atladım. Ve diyor e, insanlar da diyor, şu an arkamda yani o mecliste oturan sahabeler arkada. Onlar da meraklandılar. Kalktılar geldiler. Diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ey Ebu Hurayra, diyor dedi ve diyor al şu iki diyor ayakkabımı iki nalınlarımı ve Git diyor. Bu duvarın arkasında kim varsa onlardan kelimeyi şah şehadete şahitlik getiren yani la ilahe illallah şahitlik eden şehadet eden ve kalbiyle bunu yakinen söyleyenlere cenneti müjdele diyor. Müjdeye bakın. Al bu ayakkabıları. Niye ayakkabılarını veriyor? Çünkü Delil olsun. Ebu Hureyre az önce kimin yanından geliyor? Evet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yanından geliyor. Şart ne? kelime şahadete. La ilahe illallah şahitlik etmek. Yeşhedü en la ilahe illallah musteykinen biha kalbu. Kalbiyle yakinen, şüphe, şeksiz ve şüphesiz iman edenlere ne yapıyor? diyor? Hücreler. Hücreler. Çıktım diyor. Ömer diyor bana bir tane vurdu diyor. Ömer radıyallahu anh'a ne söyledim onu diyor. Ömer radıyallahu anh, bir tane vurdu bana diyor. Tam diyor göğsüme. Abdullah abi. Nereye vurmuş Ömer radıyallahu anh? Kimin? Ebu Hrayer'e radıyallahu anh'ın göğsüne vurmuş. Diyor başladım diyor ağlamaya. Ben diyor tam tabiri caizse kalçamın üstüne, kıçımın üstüne oturdum diyor. Bu oraya. Ömer i̇bn Hattab sert adam. Ardından... Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanına geliyor. Ömer radıyallahu anh diyor ki Allah Resulullah sallallahu niye diyor böyle bir şey yaptın ey Allah'ım niye müjdeledin? Bu nedir? Bu müjde. Çok büyük bir müjde. Sen diyor gönderdin mi Ebu Hureyre'yi bunu söyledim mi? Evet. Diyor ki bunu yapma diyor. saat diyor. Bunu yaparsan insanlar diyor buna ne yaparlar? İtimad ederler. Allah Resulü Aleyhisselam diyor ki ee, Ömer diyor ki فَخَلِّهِمْ يَعْمَلُونَ Bırak diyor insanlar amel yapsın. Allah Resulü Aleyhisselam diyor ki فَخَلِّهِمْ Bırak tamam diyor amel yapsınlar. Ama bu şu demek değil, bu müjde ortadan kalkmış demek değil. Ömer İbni Hattab radıyallahu anh, insanların böyle müjdeler karşısında gaflete düşeceğini, gevşeyeceğini biliyor. Bugün bu toplum neden namaz kılmaz? Bugün bu toplum neden başını örtmez? Bugün bu toplum neden içki içer? Neden e, zina yapar? Niye kumar oynar? Niye sigara içer? Bunları niye yapar Af bu toplum? Çünkü kim la ilahe illallah derse Allah onun günahlarını affeder. Şeyi var değil mi? Ömer bu i diyor ki bırak diyor, insanlar amel etsin Allah'ın tamam diyor. Takallüm. İşte ilk esas nedir kelimeyi tevhidi ne yapmak şahitlik etmek. Kelimeyi tevhidin ilk bölümü la ilahe illallah. İhlas ifade ediyor. İhlas ibadetin yalnızca Allah yapılmaz. İkinci bölümü Ve anne Muhammeden Rasulullah mutabat yapılan amelin. Sünnete uygun olmaz. Yani bir amelin salih amel olmasını istiyorsak onda iki tane şart var. Birincisi ihlas. ikincisi mutabaat. La ilahe illallah da ihlas var. Muhammedun'un da ne var? Sünnete bağlılık var. Sünnete teslim olmak var. Ardından İslam'ın beş temel esasını zikrediyor. Ve ikram-ı salah, namaz ikram etmek. Ve ita-i zeka, zekat vermek. Ve savun Ramazan ramazan orucunu tutmak. Ve hacc Beytillahil haram Beyt-i haramı etmek. Ardından diyor ki maalif, fedelil şehade, ne demek şehadet? Yakinen bir insanın bilerek, inanarak, ...inandığını, bildiğini ilan etmesi demek... ...şahitlik, şahadet. Tamam mı? Delil-üşşehâde... ...kavlu-u teâlâ... Allahu, ennehu la ilâhe illâhu... ...ondan başka ibadete layık... ...hak, bâbut yoktur. La ilâhe illâllâh'a şahitlik etmiştir diyor. Kim şahitlik etmiştir? Kim? Allah. Şehidallâhu. Murat şu fişeceksene. Allahu, Allah-u Teâlâ şahitlik etmiştir. Allah-u Teâlâ... şahitlik etmiştir. Vel meleikatu melekler de şahitlik etmiştir. Ve ulul ilmi ilim sahipleri de şahitlik etmiştir. Kaimen bil kıst adaleti ayakta tutarak. Lâ ilâhe illâ hu ne şahitlik etmişlerdir. Allah'tan başka hak mahmud olmadığına şahitlik etmişlerdir. Yani Allah Teala bu kelimeye Bu kelimenin mazmûnuna, içeriğine, anlamına, medlûluna Allah-u Teala ne yapıyor? Şahitlik ediyor. Nedir bu kelime? La ilahe illallah. La ilahe nef yetmek. İllallah ispat etmek. Ve huvel azizul hakim. Allah-u Teala azizdir. Allah-u Teala hakimdir. Diyor ki Muhammed İbni Abdül Vahab ve ma'nâha La ilahe illallah'ın mânâsı. Nedir? La ma'bude bi hakkid illallah. Neymiş? La ma'bude bi hakkid illallah. Allah'tan başka hak, ma'bud. Hak, ilah yoktur. La ilahe illallah. Tek doğru manası var, bir doğru manası var. O da bu mana. Bunun dışında la ilahe illallah hangi manayı verirseniz verin, o mana eksik kalır. O mana olmaz. Kişiyi mümin, müslüman yapmaz. sabaha kadar bir araya gelsin yeryüzünün bilim adamları, alimleri yani, ilim ehli la ilahe illallah bir mana arasınlar şundan başka bir mana ya varırlarsa o mana yanlıştır. Allah rahmet eylesin Muhammed bin Abdullah Abdi. Bu konuyu o kadar çok kolay ve güzel bir dille anlatmış ki hiç buna gerek kalmamış. La ilahe illallah la maabud bi hakkin illallah. Nedir çakır abi? La maabud bi hakkin illallah. Allah teâlâ. yoktur. Hak tek maabud Allah'tır. Burada la ilahe ilah yoktur diye direkt mana verirsek yine yanlış olur. Allah'tan başka bir sürü ibadet olunan ilahlar var. Değil mi? Bir sürü ilahlar var. İbrahim Aleyhisselam öyle demiyor mu kalbine? "Tetakhidun asnaman aleha? Putları ilahlar mı ediniyorsunuz?" Yani putlar bir ilahdır. Allah'tan başka hak mabut, hak ilah yoktur dersek orada ne olur işte mana? Düzelir. Allah'tan başka hak mabut, hak ilah yoktur. Allah sonra öyle buyuruyor. "Zalika bi ennallahu vel hak"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 La ilahe diyor ki müellif, La ilahe nafiyen cemi'e ma yübedü min du'unillah. Biz La ilahe ile neyi nefy ediyoruz, neyi inkar ediyoruz, neyi ortadan kaldırıyoruz? Allah ile birlikte ibadet olanan bütün ilahları. Allah ile ibadet olunan bütün ilahları ortadan kaldırıyoruz. İnanın insanlar bugün La ilahe manasını bilselerdi, gerçek manasıyla. Bugün bu memlekette veyahut herhangi bir yerde bu şaklamanlar, bu soytarılar, evliya kılıklı İnsanlar türemezdi. İnsanları kendilerine, şeyh efendilerine, türbelere, mezarlara ibadet etmeye davet etmezler. Çünkü insanlar bilecekti ki bu dine girişin ilk adımı neyle oluyor? La ilahe nefil oluyor, inkar oluyor. Bunların hepsini inkar etmekle oluyor. Yani bu insanlar bu kelimenin tevhidin manasını bilselerdi bu insanlara bu memlekette ekmek çıkmazdı. Ama insanlar bunun manasını bilmediği için İslam dinine girerken atılan ilk adamın nefi, inkar olduğunu bilmedikleri için ne yapıyorlar arkadaşlar? Hem La İlahe illallah diyorlar, hem de Mekkeli müşriklerin yapmış olduğu amelleri işliyorlar. Nasıl bir tezat? Bakın arkadaşlar. Nasıl bir tezat? La İlahe nefi. Muhallif diyor ki, nefh edeceksin. Cemi'e ma yu'bedu min dunillah. Allah ile birlikte ibadet olunan her şeyi nefh edeceksin, inkar edeceksin. La ilah bunu gerektiriyor. İllallah ispat. El-ibadete lillahi vahdehu la şerikere fi ibadetihi kemra ennehu la şerikerehu fi mulkihi Allah-u Teala ile ibadetin yalnızca Allah-u Teala yapılacağını ispat edeceksin. Ve nasıl ki Allah-u Teala'nın mülkünde yaratmasında bir ortağı yoksa ibadet etmede de bir ortağının olmadığını kabul edeceksin. Müellif burada hangi, tevhidi, hangi tevhide delil kıldı? Rub biyetini, Bravo. Rububiyetini Uluhiyet. uluhiyete delil kıldı. Ne demek? Dedi ki sana, nasıl ki ey müşrik, nasıl ki ey şirk koşan adam, sen Allahu Teala'nın mülkünde, yaratmasında bir ortağının olmadığını kabul ediyorsun. Bunu kabul ediyor müşrikler. Diyorlar ki, Mekke'li müşrikler,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 Allah-u Teala diyor ki ayetin namında sen de onlara de ki niye sakınmıyorsunuz? Niye sakınmıyorsunuz Abdullah abi? Ne demek niye sakınmıyorsunuz? Neyden sakınmıyorsunuz? Nasıl? Şirk koşmaktan niye sakınmıyorsunuz? Yani bunları biliyorsunuz bu soruların hepsine Allah'tır cevabını veriyorsunuz. Bunun lazımı bunun gereği nedir? Şirkten sakınmak. Müellif de bakın Selefi olduğu için ayetlerle konuşuyor. Diyor ki nasıl ki mülkünde ortağı yok ona ibadette de ortak yok. olamaz. Burada sıkıştırıyor karşıdaki adam. Ey türbeye tapan, ey ağaca gidip tapan, ey onlara medet yalvaran, el açıp medet uman adam. Allahu Teala'nın mülkünde, rızık vericiliğinde işi çekip çevirmesinde bir ortağının olduğunu söylemeye cesaret edebilir misin? Haşa dermiş. Hayır. Halde. İbadetten iyi ya, aracıya, yardımcıya bir ihtiyacı olduğunu söyleyebiliyorsun. İşte La İlahe İllallah'ın bütün açılımı bu arkadaşlar. La ilahe nefk etmek İllallah ispat etmek. Ve tefsiruhallezî yuvaddihuhâ kavluhu ta'alâ. Diyor ki müellif Muhammed İbn-i Kelime-i Tevhid'in tefsiri tefsirinin izahı Kelime-i Tevhid'in, tefsirinin açıklaması şu ayet-i kerimededir. Ve izkâle ibrahimu li ebihi ve kavmihi Hani İbrahim atasına, babasına ve kavmine inneni bera'um min me ta'budun Ben sizlerin ibadet ettiklerinizden veriyim. Burada ne var? İspat mı var, inkar mı var? İnkar var. Hani İbrahim atasına babasının adına Azara Vekalmine ben sizlerden beriyim demedim. Sizlerden eee sizlerin ibadet ettiğinizden beriyim dedi. İnni berâun mimma ta'budun. Önceki sözü bu. Başka bir ayet keremede de değil mi? Eee sizden de beriyim. İnni berâun mimma ta'budun. Sizlerin ibadet ettiklerinizden beriyim. Ben sizlerin ibadet ettiklerinizden vereyim. Burada ne var arkadaşlar? Nefi. İllallazi fatarani ancak beni yaratan haric. Ancak beni yaratan haric. Fe seyehdin. O bana ne yapacak? O bana hidayet edecek. edecek. edecek. وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً ف۪ي اَقِبِه۪ İbrahim bu sözü kendi ardından gelenlere baki bir söz olarak bıraktı diyor Allah-u Tevhid. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ Umulur ki insanlar bu kelimeye ne yaparlar? Bu kelimeye dönerler. Şimdi müellif rahimahullah bizlere kelime-i şehadetin ilk bölüm olan kelime-i tevhidi ne yapıyor? İzah ediyor. Bu izahında diyor ki bunun açıklaması Şu ayet-i kerimelerdir. ''Kul ya ehl-el kitab, ey ehl-i kitab, te'alev ilâ kelimetin bir kelimeye gelin. Seva'in beynena ve beynekum. Ey Hıristiyanlar, ey Yahudiler, haydi gelin aramızdaki ortak kelimeye.'' Ortak kelime. ''Ella na'bude illallah.'' Neymiş bu ortak kelime? ''Ella na'bude.'' اَلَّا نَعْبُدَ اَلَّا نَعْبُدَ Kimseye ibadet etmeyelim. Bravo. Kimseye ibadet etmeyelim. Ne var burada? İlkar var. اَلَّا نَعْبُدَ اَلَّا اللّٰهُ اِلَّا اللّٰهُ Ancak Allah'a ibadet edelim. Bakın. Kelime-i Tevhid'i müellif bize neyle açıklıyor? Neyle açıklıyor? Ayetle açıklıyor. İki ayet zikrediyor. Birisi İbrahim Aleyhisselam'ın sözü. Nefife İsbat birisi de Allahu Teala'nın peygamberine haydi ehli kitaba söyle ortak bir kelimeye çağır onları. Nedir bu ortak kelime? Eyyallah na'budu illa Allah. Ve la nusyrike bihi şey'a. Ve birbirimizi ne yapmayalım? Şirk koşmayalım. Da Allahu Teala'ya şirk koşmayalım. Ve la yattehiz ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Allah'ın dışında birbirlerimize ne edinelim? Rabler edinmeyelim. Yani ilahlar edinmeyelim. birbirimize ibadet etmeyelim, birbirimizin Allah'ın helal kıldığı şeyleri haram kılarak, haram kıldığı şeyleri helal kılarak birbirimize ne yapmayalım, itaat etmeyelim. İntaballı <gülüyor> fakolu, çayet diyor, arkaların dönüp kabul etmezlerse, fakolu <gülüyor> deyin, fakolu bir anne Müslüman ki, şahit olun ey ahl-i kitap, bizler Müslümanlardanız. Bunları siz kabul etmiyorsanız da biz Müslümanlardanız. Ve delil şehadeti şahideti anne Muhammeden. Rasulullah Kelime-i Şehadet'in delili ise şu ayet-i kerimedir. Laqad jaa'akum rasulun min anfusikum. Sizlere kendi nefislerinizden bir <gülüyor> resul geldi. Azizun aleyhima anittum. Sizlerin sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir. Harisun aleykum. Sizlere karşı çok hırsıdır. Bil mukminey raufur rahim. Müminlere karşı rauftur, rahimdir. Bu ayet kelime. Kelime-i ikinci bölümünün yani Peygamberimizin Allah'ın kulu ve elçisi olduğuna, Resulü olduğuna şahitlik etmenin delili. Bununla alakalı inşallah önümüzdeki derste değineceğiz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bizim sıkıntıya düşmemiz nasıl ağır gelir ona. Bunun sünnette çok örnekleri var. Mesela diyor ki Allah Resulü aleyhisselam sizlere diyor zor gelmeyeceğini bilseydim her namazda misvak kullanmanızı emrederdim. Demek ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bize bir şey emrediyorsa bu ne demek? Orada bizim için sıkıntı olmaması lazım. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sıkıntı olan bir şey bize ne yapmaz? Emretmez. Misvakta olduğu gibi bakın. Diyor ki ümmetime ağır gelmeyeceğiniz, zor gelmeyeceğiniz. gülseydim her abdeste, bir rivayette her namazda misva emrederdim. Emretmediğine göre demek ki her namazda, her abdeste misvak kullanmak ağır bir şey. Bunun dışında peygamber bir şey emrediyorsa bilmemiz lazım ki bu emrettiği şeyi bize Allahu Teala emrettiği için emrediyor ve bunda kesinlikle bir meşakkat olmaması lazım. Varsa sıkıntı bizden kaynaklanıyor. Çünkü ayetin şahitliğiyle, Allahu Teala'nın şahitliğiyle peygambere bizim sıkıntıya düşmemiz çok ağır gelir. Peygamberimize bizim sıkıntıya düşeceğimiz bir şeyi bize emretmesi ona çok ağır gelir. Şefkatinden dolayı 50 vakit farz kılınan namazı Allah-u Teala'ya müracaat ederek kaça düşürdü? 5 vakit namazı düşürdü. Hadis Buhari'de. Miraj gecesinde. Ayrıca gece namazının farz kılınmasından korktuğu için teravih namazını bir gün, iki gün, üç gün kılıyor. Ardından ne yapıyor? Bırakıyor. Niye bırakıyor? Bize olan şefkatinden dolayı. Bunlar yapamazlar diyor. Farz kılınsa güç itiremezler. Diyor. Demek ki Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bizlere karşı çok merhametli, çok şefkatli. İnşallah önümüzdeki derste bu bölümü alacağız. Subhanakallah.